Balkon kapısı üzeri sundurma evinin rahat, huzurlu ve konforlu olmasını herkes çok istiyor, bunun yanında balkonun da eve dahil edilmesi sayesinde evin hem daha aydınlık, hem daha konforlu olması mümkün, Işık aldığından dolayı, evin, hem daha huzurlu hem de alandan tasarruf etmesi sağlanıyor, kolay ve pratik montajı sayesinde kurulumunu kendiniz yapabilirsiniz, bu işi yıllardır yapan kişiler olarak mekana uygun çözümleri üretme konusunda son derece titiz davranarak, en iyi tasarımı ve ve en iyi işçiliği gerçekleştirmek adına büyük gayret gösteriyoruz. Balkonların havadar olması gün ışığını alabilmesi için balkon kapısı üzeri sundurma yöntemi şeffaf bir malzemeden yapılmakta, bu sayede ışığı kesmemektedir. Cam balkon, cam mekan ve benzeri yöntemler kullanılarak mekana en uygun seçenek bulunarak uygulanmaktadır. Kapalı balkonlar sayesinde yaz-kış tam bir ferah ortam yakalanmaktadır. Balkon kapısı üzeri sundurma cam her ne kadar pencerelerde kullanılan bir malzemedir. Malzeme olsa da son tercihi markanın iklim şartlarına bakarak vermekteyiz, zira çok fazla yağış alan, dolu ve kar yağışının görüldüğü bir bölgede cam malzemesi yerine farklı seçeneklere yönelmek daha akıllıca olmaktadır.